Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun Değerli kardeşlerim Saf suresinin 9. ayetinde Müşrikler istemeseler de Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberine hidayet ve hak ile gönderen O'dur buyuruluyor Hendek savaşında Müslümanlar Büyük bir orduya karşı Destansı bir müdafaa savaşı vermişlerdi On bin kişilik Mekke müşrik ordusu Bir okyanus dalgası gibi gelmişti Medine'yi harabeye çevireceklerdi Müminleri yok edeceklerdi Karşılarında hendeyi bulunca O büyük dalga kırılıyordu Müşriklerin heybeti zafa uğruyordu. Bir aya yakın süren Mücadelede Mekke müşrik ordusu hem geçemiyordu. Sonuç müminlerindi. Düşman ordusunu Medine'ye ayak bastırmamışlardı. Geldikleri gibi gitmek zorunda kalmışlardı. Peygamber Efendimiz hem de karbinden sonra, bu seneden sonra müşrikler sizlere saldıracak cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. Onlar size değil. Siz onlara gideceksiniz buyuruyordu. Bedir'e Mekke Müşrik Ordusu gelmişti. Uhud'a Mekke Müşrik Ordusu gelmişti. Uhud'un yakınında cereyan eden Hendek Savaşı'na Mekke Müşrik Ordusu gelmişti. Gelenler daima onlar olmuştu. Müslümanlar müdafaa harbi yapmışlardı. Kendilerini savunmuşlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek karbinden dönüyordu. Şerefli arkadaşlarına Geleceğe ilişkin işaretler düşüyordu. Bundan böyle onlar sizin üzerinize gelemeyecekler, siz onlara gideceksiniz buyurdular. Uhud Savaşı'nda müminler bir zaaf göstermişlerdi. Müminlerin zayıflığı çevre kabileleri şımartıyordu. Müminler iki kez tuzağa düşürülüyordu. Ricci ve Ma'une katlamlar oluyor, müminler şehitler veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çevreye seriyeler gönderiyor, tehlikeleri daha oluşum öncesi önlüyordu. Hendek Savaşı ise bütün bu olumsuz sürecin zirvesini oluşturuyordu. Hendek Savaşı'ndan sonra her şey tersine dönüyordu. Müminlerin önü açılıyor, müşriklerin cesaretleri, umutları büyük ölçüde bitiyordu. Müslümanlar Hendek Savaşı'ndan sonra sakin bir halin içindeydiler. Hayatın tabii akışı içindeydiler. Huzur ve sükun vardı. Artık Mekke müşriklerinden gelecek bir tehlike yoktu. İhanetlerin merkezi olan Yahudilerden de bir tehlikenin gelmesi mümkün değildi. Müminler kendi dünyalarına dönüyorlardı. Toplumsal saati gerçekleştirmenin gayretindeydiler. Dönemin gelenekleri ve şartları içerisinde Toplumu dinlendiren, sevindiren faaliyetler yapılıyordu At ve deve yarışları düzenleniyordu Bu yarışların bazılarına Peygamber Efendimiz de katılıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Deve yarışlarına Kusua ya da Atba isimli devesiyle katılıyordu At yarışlarına ise Lizaz ve Zarif isimli atlarıyla katılıyordu Gerek deve yarışlarında, gerekse at yarışlarında Kusva ve Zarip birinci oluyorlardı. Yarışlarda Kusva'ya Hazreti Bilal Efendimiz biniyordu. O yarışa katılıyor. Lizaz ve Zarip'e ise Hazreti Seyh bin Said biniyordu. Hazreti Cabir radıyallahu anlatıyor. Resulullah beni birinci olarak tayin ettiği zaman yarıma gelerek yarış sürecince hafif ama sürekli ata vuracaksın buyurdu. Yarış Hayfa'dan başlıyor, veda da bitiyordu. Bitiş çizgisini belirlemek ve bitişi kontrol etmek için Ali'yi görevlendirmişti. Ali yere uzunca bir çizgi çizdi ve iki tarafına birer adam görevlendirdi. Böylece hakemliğini yapıyordu. Peygamber Efendimiz bu yarışlara zaman zaman binci olarak katılıyor, zaman zaman da seyirci olarak katılıyordu. Yarışlarda başarılı olanları takdir ediyor, taltif ediyordu diyordu. Bir yarışmada Ebu Hüseydin biniciliğini yaptığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın atı birinci gelince çok sevindi. Oturduğu yerden kalktı, koşmakta olan atına bakarak deniz sanki diyerek hayranlığını dile getirdi. Bir yarışmada Peygamber Efendimizin Atbaa isimli devesi birinciliği kaybetti. Bütün yarışmalarda birinci olurken bu kez birinciliği bir başkasına kaptırdı. Efendimizin şerefli arkadaşları bu duruma üzüldüler. Peygamber Efendimiz onların üzüldüğünü görünce Allah dünya işlerinden yücelttiği de olur, alçattığı da olur buyurdular. Bugünlerde ilginç bir olay gerçekleşiyordu. Hanife kabilesinin lideri Sumave bin Üsal, daha önce Peygamber Efendimiz'i öldürme girişiminde bulunuyor ama başaramıyordu. Peygamber Efendimiz'e karşı büyük bir düşmanlık içindeydi. Fırsatını kolluyordu. Bir fırsat yakalarsa Allah'ın Resulü öldürecekti, bunda çok kararlıydı. Peygamber Efendimiz de Sümame'nin öldürülmesini emretmişlerdi. Sahabe-i da bir imkan bulursa Sümame'nin işini bitireceklerdi. Sümame, Umre'ye giderken Müslümanlar tarafından yakalanıyor ve Medine'ye getiriliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Sümame'nin mescide bağlanmasını istiyordu. Sümame ile Peygamber Efendimiz'in ilk karşılaşmalarında, ''Sana ne yapacağımı düşünüyorsun?'' buyurdu Peygamber Efendimiz. Sümame'nin cevabı ise ''Ey Muhammed! Şayet beni öldürürsen kanlı bir katili, amansız bir düşmanı öldürmüş olursun. Yok eğer bana iyilik eder de canını bağışlarsan, iyiliğin kaderini bilen birisine iyilik yapmış olursun. Eğer canını bağışlama karşısında mal istersen, İstediğin kadar mal verebilirim diyordu. Peygamber Efendimiz hücut ettiler ve haneyin saadetine geldiler. Yemek hazırlanmasını ve bir de süt hazırlanmasını istedi. Hazreti Bilal Efendimiz de yemeği ve sütü Sumame'ye gönderdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazından sonra Sumame'nin halvadırını sordu. Sumame ilk kez Müslümanların Namaz kılmalarını gözlemliyordu Saf saf olmuş müminler Derin bir sessizliğin içindeydiler Önde peygamberler imamı Efendimiz aleyhissalatü vesselamdı Sabah namazında peygamber efendimizin Kur'an okuyuşuna tanık oluyordu Ayetlerin ne denli etkileyici olduğunu iki dünya gerçeğine ilişkin açıklamalar yapan ayetleri Pür dikkat dinliyor Ve ileri boyutta etkileniyordu Sümame'nin gördüğü bir şey daha vardı. Müminlerin birbirlerine ne kadar içten olduklarıydı, ne kadar muhabbetliydiler. Öz kardeşlerden daha ileri bir sevgi iklimleri vardı. Onların bu candan ilişkileri Sümame'yi son derece etkiliyordu. Sümame çok açık bir hususa da tanık oluyordu. Müslümanlar, peygamberler sultanını Canlarından aziz biliyorlardı Canlarından daha değerli tutuyorlardı Çevresinde muhabbet halkası oluşturmuşlardı Bu nasıl bir sevgiydi Bu nasıl muhabbetti Bu denli sevgi nasıl oluşabiliyordu Sümame hayret ediyor, hayran oluyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sümame'nin yemeği konusunda çok duyarlı davranıyordu Zamanında ikramlar yapılıyordu Peygamber Efendimiz her namaza gelişinde Sümame'nin halini hatırını soruyordu. Üç gün geçiyordu. Peygamber Efendimiz Sümame'nin serbest bırakılmasını beyan ediyor ve Sümame serbest bırakılıyordu. Sümame tam bir şok yaşıyordu. İkramlar güzeldi. Misafir perverlik gibi bir muamele vardı. İnsani ilişkiler zarifti. Rahs edici ne bir söz ne bir davranış vardı. Şimdi de serbest bırakılmıştı. Önce şaşırıyordu, tereddütler geçiriyordu. Arkasından bir okla öldürülmek mi isteniyordu diye düşünmekten kendini alamadı. Çevresine baktı, kimseler yoktu. Sonra Peygamber Efendimizin asil davranışları doğal davranışlarını düşündü. Nedenli içten bir insan olduğunu görmüştü. Müslümanların güzelliklerini düşündü. Kalp dünyasında peygamber sevgisi oluşuyordu. Kalbinde peygamber efendimizin nedenli değerli bir insan olduğunu fark etmeye başlıyordu. Kararını veriyordu. Medine'nin hurma bahçelerinde boy abdesti alacak tekrar Medine'ye dönecekti. Öyle yapıyordu. Boy abdesti alıyor, Medine'ye, mescide geliyor, Peygamber Efendimiz'e varıyor. Senin gerçekten peygamber olduğuna inanıyorum. Ben de senin dinine gireceğim diyordu. Peygamber Efendimiz'le beraber kelime-i söylüyor, iman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu. Daha sonra umane, Ya Muhammed! Şu dünyada sana kin duyduğum kadar hiçbir kimseye duymuyordum. Şimdi sen bana en sevimli olansın. Bugüne kadar en çok nefret ettiğim din vallahi senin dinindi. Artık bütün dinlerin en sevimli olanı senin getirdiğin bu dindir. Yemin ederim ki senin bulunduğun bu şehir bana en kötü bir şehir gibiydi. Artık bana bütün şehirlerin en hoş olanı bu şehirdir diyor ve emrinde olduğunu ne isterse yapacağını söylüyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'la şereflendiği için Umame'yi kutluyor Ve umresini yapmasını beyan buyuruyordu Sumame Radiyallahu Han Mekke'ye geliyor Müslüman olduğunu alenen bildiriyordu Mekke müşrikleri buna tahammül edemiyor Mekke'den kovuyorlardı Sumame Mekkeli müşriklere Vallahi size ''Bir tek buğday dahı vermeyeceğiz.'' Ta ki Resulullah verdiğinceye kadar diyor ve kendi yurduna gidiyordu. Kabilesinin bütün fertlerine Mekkelilere buğday satmayacaklarını emrediyordu. Mekkeliler için Hanife kabilesi bir buğday ambarı gibiydi. Ama şimdi buğday alamıyorlardı ve büyük bir sıkıntıya düşmüşlerdi. Mekke müşrikleri çareyi Peygamber Efendimiz'de buluyor... Geliyor ve dertlerini anlatıyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Sumame'ye haber gönderiyor. Mekkelilere buğday satmasını bildiriyordu. Sumame radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'den gelen talimatı aynen uyguluyor, hemen buğday satışı başlıyordu. Sumame, Peygamber Efendimiz'i öldürmeye kesin kararlıydı. Bir girişimde de bulunmuştu ama sonuçsuz kalmıştı. Şimdi Sumame, peygamberi yakinen tanıma imkanını buluyordu. Onun nasıl bir insan olduğunu daha iyi anlıyordu. Nedenli güvenilir bir insan olduğunu daha bir berrak görüyordu. O alemlere rahmetti. Ön yargısız ona gelenler onu onaylıyorlardı. Onun o büyük ahlakına, insani ilişkilerine hayran oluyorlardı. Çevresine ve bütün insanlığa, Rahmet olarak çırpınışını görüyorlardı. Bir dünyalık peşinde olmadığını açık seçik fark ediyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.